Merhabalar Açık Radyo dinleyicileri, Sanat Hayat Programı'na hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbaş. Bu haftaki konuğumuz Hera Büyüktaş Taşlayan. Hera hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, biz Hera ile daha Sanat Hayat Programı Nor Radyo'dayken de bir program yapmıştık. Ee, o zaman bize sergisinin e, geleceğini ...söylemişti ama daha zamanında çok net değildi. Epey oluyor değil mi? Evet bir, bayağı birkaç. Yani bir yıl ay. olmuyor ama 6 yani ay falan altı geçti ay sanırım. 6 ay aşağı evet. yukarı. Evet, evet. Ee, şimdi o zaman konuşamadıklarımızı konuşmak için bir aradayız. Ee, Hera'nın şu anda galeri manada... ...Körler Ülkesi'nin karşısında isimli sergisi var. Hı hı. Ee, 28 Haziran'a kadar sergiyi orada görebileceğiz. Ee, ben kısaca size Hera'yı tanıtmak istiyorum. Sonrasında zaten sözü Hera'ya bırakacağım. Ee, Hera... 1984 doğumlu ve İstanbul'da yaşıyor hatta Hebelada'da yaşıyor diyelim kentte değil adada yaşıyor çünkü sonrasında adayla ilgili ondan bayağı şey dinleyeceğimizi zannediyorum Marmara Üniversitesi resim bölümünden mezun oluyor. E, ve sonrasında birçok sergide, karma sergide e, yer alıyor. Birçok yere konuk sanatçı olarak gidiyor. E, en son hatırladıklarımız Haset Hüsumet Rezalet'ti. E, İnstitü vardı, Gezi dönemine denk gelmişti. Evet, Maalesef e, bu seferki serginin de asıl açılış günü Soma'ya denk geldi. Üzücü bir şekilde. Evet. E, Yansıma üzerine düşünceler vardı o da galeri manadaydı hı hı. hem de senin e, o dönemde galeride keşfettiğin bir şey vardı ondan da bahsederiz belki hı hı. E, Sergiyle devam edelim bence körler e, ülkesinin karşısında sergisiyle bizimle neler paylaşmak istedin Hera? <gülüyor> Esasında ilk başta belki o körler ülkesinin karşısında mitiyle başlasam hı hı. daha doğru olur. Esasında bunu ben yıllar önce bir kitapta görmüştüm. Bizans üzerinden araştırma yaparken daha doğrusu bu kentin ilk keşfedildiği zamanları işaret eden bir kitaptı. İlk girişinde şöyle bir mitten bahsediyordu. Yunanistan'daki o dönemin kolonilerinden birinin kralı olan Bizans. Delphi Tapınağı'nın işte kahini tarafından bir örnek. Öngörü e, alıyor ve diyor ki e, kahin e, köre ülkesinin karşısındaki yere git yerleş e, ve insanlık seni yüzyıllar boyu anacaktır diyor e, ama bunu yapabiliyor olman için e, görmeyi bilmen gerekiyor diyor ve bunun üzerine e, iki yıl boyunca e, gemilerle yola çıkıyorlar ve iki yıl boyunca süren bir yolculuk oluyor bu. E, Ta, o, bu yolculuğun sonunda e, Marmara Denizi'ne girdikleri zaman ilk Kadıköy'e yanaşıyor gemi o dönemin Halkedonu e, ve orada o zamanlarda başka bir e, koloni var yani Bizans'tan çok daha öncesinde esasında Asya yakasında başka farklı gruplar var böyle yaşayan ve o döneme göre e, daha... Politik anlamda daha e, ya da politik açıdan e, daha stratejik bir nokta oldukla, olduğunu düşündükleri için oraya yerleşmişler. E, burada esasında benim ilgimi çeken çok basit bir e, hareketti Bizas'ın yaptığı. Bizas'ın gemisi yanaşıyor Kadıköy'e e, çevresine bakıyor ve ilk yaptığı şey arkasını dönmek. Siz de yeni bir yere gittiğiniz zaman vapurdan indiğimizde çevreye bakarız vesaire. Hı -hı. Onun da yaptığı arkasına dönüp bakmak ve... Şu anki Saray burnunu görüyor ve diyor ki bu güzelliği görmemek için kör olmak lazım. Bu insanlar buraya yerleşmiş ama karşıdaki güzelliği görememişler diyor. Ve onun sonrasında Saray burnu üzerinden bütün Avrupa yakasına ilk başta yerleşiyor ve krallığını orada kurmaya başlıyor. Burada esasında dediğim gibi benim ilgimi çeken o basit görme anı hmm. ve e, şimdiki hayatımıza da olan yansımaları bir şekilde önümüzde var olup biten şeyleri bazen göremeyebiliyoruz. Bakıyoruz ama görmüyoruz ya da e, görmezden geliyoruz. E, bu sergi esasında birkaç yılın e, birik, birikmişliği bende diyebilirim. Birçok farklı hikaye içeriyor kendi içerisinde. Ama e, hepsinin ortak noktası bir şekilde görmeye ve Hı -hı. E, görünmeyen, görünen meselesine birazcık bağlanıyor diyebilirim. Evet. Ee, yani belki burada belki senin e, kullandığın farklı yöntemlerden de bahsedebiliriz. Yani o sergiye gittiğimizde aslında o görme görememe ya da görmediğimiz halde hayal etme. Hı -hı. işte ilk girdiğimiz alanda batık e, gördüğümüzde orada bir deniz olmadığını ama onun batık olduğunu hay evet, evet. hayal evet. ediyoruz e, bir yandan da ve belki... Bize biraz bu mekan bağlantılarını sağlayan iskele, hı hı. E, iç ve dıştaki balkon hı hı. E, bunlardan bahsedebilir misin biraz? E, aslında e, balkondan ziyade su altından başlayalım. Hı hı. E, o, o aslında 2012'de yaptığım yine galeri manadaki bu yansıma üzerine düşünceler sergisinde. Abaseh Mirvaliydi küratörü ve o sergiye davet ettiği zaman o dönemin öncesine ben İstanbul'un sarnıçları ve bütün bu yer altındaki su geçmişi üzerine bayağı bir araştırma yapmıştım. Ve bir iş de üretmiştim 2010 döneminde. İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor sürecinde. Neyse onun sonrasında 2012'deki bu sergide galerinin altında bulunduğunu bildikleri ya da varsaydıkları bir su kaynağından bir ayazmadan bahsedilmişti. Ama tam olarak ne olduğunu onlar da tanımlayamıyorlardı. Hı -hı. Onun üzerine... Galeri mananın o alt katındaki zeminde 50-55'lik bir çukur var hı hı. E, ve galeriyi ilk e, inşa ettikleri daha doğrusu e, galeri olarak ilk yaptıkları zaman orayı kapa kapatma izni alamamışlar tarihi eser olarak geçtiği için. Esasında oraya baktığınız zaman iki tane delik var. Hı hı. Ve bu delikler aslında tüpler. Ee, i̇lk baktığım zaman e, bir ışık kaynağıyla içine ışık yansıtmak istemiştim. İlk yaptığım zaman bir parıltı gördüm. Ve o parıltının sonrasında derinliğini merak ettim. Ve metre indirmeye başladık. 6,5 metre ya da 675 santim gibi böyle bir şeyde aşağı yukarı o ölçülerde bir noktada suya değdi metrenin ucu. Wow. E, ve aslında demek ki galerinin altında gerçekten yaşayan bir şey var, bir organizma var. Bunun üzerine bir dönem bayağı bir araştırma yapmıştım. Bütün o bölgenin su geçmişiyle ilgili. Ve o, o binanın eskiden bir değirmen olduğunu biliyoruz. Ve daha sonra ameliyat ipliği de üretiliyor sanırım. Bunun üzerine bayağı araştırma yaptığım zaman bir veriye ulaşmıştım. İşte bir değirmenin su kaynağından bahseden bir kitap buldum bir şekilde. Ve Ali Paşa Değirmeni sokaktır oranın adı bu arada. Evet. Osmanlı döneminde ekmekçiler ve e, uncular loncasının bulunduğu bölge aslında bütün Galata. Hı hı. Yani to, şu an bildiğimiz Tophane, işte Karaköy hepsi Galata oluyor aslında. E, ve o dönemdeki bütün o bölgede dört tane büyük e, değirmen olması gerekiyor. Bu da onlardan biriymiş esasında. Ve o iki delik esasında çıkrıkla diğer taraftan kova ile suyun çekildiği bir noktaymış aslında. Bu da onun bir sarınıç olduğunu e, onaylayan bir hı hı. şeydi. Ee, ama oradaki asıl şeylerden biri şu an yerin altında ve biz görmüyoruz onu nasıl görünür kılabilirimi düşünürken o, o e, dikdörtgen alanı bütünüyle suyla e, doldurup e, zemine sıfır hale getirmiştim. Yani yalancı bir zemin algısı Hı -hı. ama aşağıdaki görünmeyen olan yaşamı görünür kılan e, bir şeydi. O süreç sonrasında bütün Galata bölgesiyle ilgili çalışmalarıma devam ettim. Yani araştırmalara, o bölgede kimler yaşamış, neler etmiş vesaire gibi. Ee, bunun üzerine Venedik bağlantıları yavaş yavaş belirmeye başladı. Çünkü Bizans zamanında da biliyorsunuz e, Cenevizliler ve Venedikliler çok fazla var. Hı hı. Ve Venediklilerin esasında İstanbul'la yine o keşfedilen, İstanbul'un keşfi üzerinden gelen mitle bir şekilde bağlanıyor. E, dönüşümüne yol açan bir topluluk diyebilirim ve o dönemde Haç haçlı seferlerine kadar giden bir süreç var bütün o Galata bölgesine bütün o Galata bölgesini istedikleri için oluyor Bunlar Hı -hı. şu an Venedik'te olduğunu bildiğimiz dört tane at porfir heykeller tetraklar yani o 4 Kral Onun dışında daha birçok şey o dönemdeki bazilikaların altında bulunan kemiklere kadar hepsini su yoluyla yani gemilerle götürüyorlar Venedik ve Venedik kutsal kent haline dönüştürmek için bunu yapıyorlar hmm. bu demektir ki esasında su su ve gemiler bir şekilde onun aracısı haline geliyor yani bütün o bölge bir şekilde öyle dönüşüyor bu hikayeler biriktikçe bir şekilde e, benim bilmediğim ve daha su altında hayali bir su altı diyorum ben buna kalmış olan bir sürü şey yavaş yavaş açığa çıkmaya başladı ama ben sanki suyun altına dalıyormuşum gibi Hı -hı. hissettim bütün bunları keşfederken. O yüzden o biriktikçe bir de mekana baktığım zaman da çok sarınca benzettiğim bir alan e, mananın alt katı özellikle. O yüzden de orayı hayali bir su altına dönüştürmeyi düşündüm. Hı hı. E, o e, katta olan bütün işler esasında ağır materyal olarak çok ağır işler. Bir halat var dışarıdaki evet. balkonla içerideki ağır balkonu e, şeye bağlayan. E, bir de tabii su altı resimleri var. E, o ilk 2012'de yaptığım işin dönüşmüş hali de var. Bronzlaşmış bir halata dönüşüyor artık o. Balkon'un çok şey bir hikayesi Vardı esasında çok mu fazla olacak Yok yok hayır hayır ben gayet keyiflediliyorum <gülüyor> O yüzden Hepsini Çünkü yani sergide o kadar çok fazla Hikaye var ki evet. bütün bu birkaç yılın Toplamı olduğu için Hı -hı. çok fazla belirgin değil bunlar. Serginin kitabında bazılarına evet. değiniliyor ama şu an pay paylaşıyorken devam edeyim. Evet, evet. Ee, balkonun hikayesi esasında bu yıl yapmış olduğum 20 dolar 20 kilo küratörlüğünü yapmıştım o serginin. Depoda gerçekleşmişti. Ee, o serginin sürecinde işte 1964 sürgünleriyle görüşmeler gerçekleştiriyorduk. Hem İstanbul'da hem e, Gökçeada'da vesaire İstanbul'da. Bunlardan biri Yunanistan'da olanlardan biri bana bir hikaye anlatmıştı ve şu kumbaracı yokuşunda oturuyormuş eskiden ve çocukken bütün çocukluğunu balkonunda geçiriyormuş ve sokağı izliyormuş. Ve gittiği zaman çok genç bir yaşta gidiyor ve gemi, gemiyle gidiyor İstanbul'dan. Yani yine bu bölgeler Hı -hı. esasında ilginç olan. Her yıl İstanbul'a geldiği zaman evinde başkaları oturduğu için ziyaret edemiyor. Ee, ama sokaktan e, kendi yaşamış olduğu ya da çocukluğunu geçirmiş olduğu balkona bak bakıyormuş. Her geldiği zaman İstanbul'a uzaktan. Hı hı. E, oradaki benim en can alıcı kısmı bana şey demişti. Sokaktan e, çocukluğumdan e, çocukken e, sokağa izlediğim balkondaki görüntümü hayal etmeye çalışıyorum diyor sokak seviyesinde Yani çocukken o balkondan neler gördüyse sokaktan onu hayal ediyor. Ve bu benim için e, çok hem... ...çok fazla vurucu, yani çok kalbimden vuran bir hikayeydi. Ama bir yandan da benim için o balkonun anlamı tamamiyle, ...çünkü balkon neticede mimarinin yüksek bir elemanı. Evet. Sokak seviyesinden göremediğimiz şeyleri biz yukarıdan görürüz esasında. Ama bunda bir görüntünün, e, görüşün düşmesi var. Hı hı. E, aslında tamamiyle yıkılıyor ve o balkon... ...çünkü binalarda da görüyoruz. Bina yıkıldığı zaman balkonun tabanı yıkılıyor ama... Demirleri kalıyor evet. ya da ilk başta balkonu gidiyor gibi. En hassas ve en koparılabilecek hı hı. alanı. Ee, o yüzden... dışında hem de aslında bir parçası gibi de yani, e, yani. Hem de bir yandan da aslında hem evimizin bir parçası öznel alanımız ama bir yandan da kamusal da. Çünkü balkona çıkınca sokakta oluyorsunuz. Evet. Görünür oluyorsunuz bir şekilde. Ya bütün bu hikayelerin toplamı olarak o balkona gidip o, o, o, o kadının balkonunu... Biraz çalışarak Hı -hı. E, boyutlarını sadece birazcık daha abartılı bir şekilde üret, ürettim. Normal bir balkon 80 santimse o 120. Yani Hı -hı. çocukken ki çünkü biz de çocukken balkondan bakarken ellerimizle tutardık o demirleri evet. ve aşağı bakardık. Boyumuz yetmezdi. O yüzden boyu abartılı bir şekilde normal bir balkondan daha büyük. Hı -hı. Kendimizi hani o gerçekliğimizle oynamak için bir şekilde ve dibe batmış gibi duruyor. O, o yüzden o işin adı batık. Hı -hı. E, ve bir ucundan bir ...supur halatıyla binanın dış taraftaki balkonuyla bağlanıyor. Bu şekilde iç-dış ilişkisi birbirine bağlanıyor. Hı hı. Dışarıdaki gerçeklik akarken içeride de böyle bir hikaye akıyor gibi. Onun dışında bahsettiğin gibi senin de pencerede bir su seviyesi görüyoruz. Daha ilüzyon diyebileceğim bir şekilde hı hı. ama içeriden baktığınız zaman sokak su altındaymış gibi oluyor. Sokaktan içeri bakıldığı zaman da binanın içinde su varmış gibi bir e, algı yaratıyor. Hı hı. Onun dışında bir de e, bir resim serisi var. E, bütün e, Nikolas Artamonov'un e, 30 ve 40'lı yıllarda çekmiş olduğu fotoğrafların e, bir şeydi, bir fotoğraf koleksiyonuydu. Ama ben e, özellikle su kaynakları, işte sarnıçlar, çeşmeler gibi... Kısımlarını seçerek ilerledim ve onlarda da böyle bir yükselen su seviyesi Hı -hı. E, görüyorsun aslında bu yükselen su meselesi biraz şey e, bahsettiğim gibi yani bu şey buzdağının altındaki kısım meselesi gibi yani suyun altında olup bitenleri biz görmüyoruz. E, görünmez oluyorlar ama biz suyun yüzeyini görüyoruz sadece ama a, olup bitenler asıl aşağıda oluyor O Hı -hı. yüzden de galerinin alt katı biraz öyle bir alan Üst kata çıkınca da bahsettiğin o evet. iskele işi var Çünkü iskele yukarıdaysa aşağısı tabii ki suyun altı evet. oluyor doğal olarak Hı -hı. Üst katta daha çok görmeye dayalı elemanlar var Balkon, iskele gibi Hı -hı. E, Ve e, o işlerinde ortaya çıkışı farklı süreçler yine Balkon işleri Münih döneminde, Münih'te bir misafir sanatçı programına katılmıştım. Orada ürettiğim işlerdi ve orada kaldığım yer de çok fazla şehirden kopuk bir yerdi. Ve sadece kocaman bir balkonum vardı ve sürekli vaktimi balkonda geçiriyordum. Balkona çıktığın zaman yaptığın ilk şey ya sokağına bakmak, çevrene bakmak, fizikselliği <gülüyor> görmek... Ama onun ötesinde bir, bir iki dakika sonra bir düşüncelere dalmaya başlıyor insan balkonda olduğu zaman. E, bu da demektir ki aslında bir yolculuk aracı gibi. Ben balkonu birazcık yolcu, görme üzerinden e, yani gözümüzün yol, e, zihinle bağlandığı bir yolculuk Hı -hı. aracı gibi görüyorum. E, o balkonlarda bir kısmı o çizimler o dönemde yaptığım çizimlerdi. E, ama onlar tabii ki daha yüksekte asılı olanlar ya da ayakları ince uzun ayakları olan balkonlar var. Bir de iskele işi var. İskele işi de İsveç döneminde yaptığım e, yaptığım değil, o dönemde başlayan bir süreçti. Tabii benim adada yaşamamdan da kaynaklı evet. bir şey var. Ee, i̇skele bana göre her zaman e, gene çok optik bir araç diyebilirim. Karşı kıyıyla benim şimdiki var olduğum kıyı birleştiren bir görsel bir araçtı benim için bir yandan da gemiyle ya yani karayla denizi birbirine bağlıyor aynı zamanda hep bir bağla birbirini bağlayan noktalar var sergide aşağı yukarı Hı -hı. böyle söyleyebilirim e, aslında sergiye gitmiş olanların belki sorularını e, soru işaretlerini gidermek için güzel bir şey oldu e, sanatçısıyla sergi turu gibi oldu <gülüyor> e, bir yandan da gitmeyenler için de bence merak uyandırdığını zannediyorum. Çünkü gerçekten e, programdan önce de Hera ile konuştuk. Beyin jimnastiği de yapmanıza sebep olan bir şey. Çünkü şeyi biliyorsunuz yani Hera'nın içsel dünyasına girdiğinizi biliyorsunuz o sergide. Ve biraz onu keşfetmeye çalışıyorsunuz. E, ya da size ne, size neresinden, nerenizden dokunduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Serginin bir parçası olarak kitap çalışması da var. Ama ondan bahsetmeden önce bir şarkı dinleyelim. Tamam. E, sonrasında devam edelim. John Bayer'den. Dona no no do no It was a night Tekrar merhabalar Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayatı programı devam ediyor. Hera Büyüktaşçıyan bizimle ee, şu anda galeri manadaki sergisinden bahsediyoruz. Epey de aslında bahsettik oradaki işlerden. Ee, ama bir de kitap var. Daha önce sanırım herhangi bir çalışmanda bu tarz yani katalog dışında bir kitap olmamıştı değil mi? Yok, i̇lk çalışma. Kitabı olmamış. Evet. evet, evet. Ee, aslında kitap da çok güzel bir yolculuk kitabı. Ee, İçine de yolculuk. E, hem içsel bir yolculuk. Hem de yolculuk kısmen... sırasında çıktığı için olabilir. <gülüyor> ee, o o duyguyu veriyor o zaman evet. ruh halini. Biraz kitabın oluşum sürecinden bize bahsedebilir misin? Hı hı. Ee, kitabın oluşum süreci şöyle e, esasında bütün bu sergi süreci sırasında e, hem galeri manada çalışan ama aynı zamanda sanat yazıları da e, yazan e, Aslı Seven'le ilk başta konuşmaya başlamıştık. E, onunla uzun bir süredir bu görme meselesi üzerine de çok konuşuyoruz. Bütün benim bu üretim sürecime de tanıklık etti neticede. O yüzden e, ilk başta bu kitap, kitabı oluştururken nasıl bir yol izleriz diye e, konuşurken böyle bir daha e, hani cep kitabı gibi çünkü neticede bu yolculuklara çıkarken hepimizin yaptığı da bir şey bir cep kitabı ve Hı -hı. o cep kitabı daima yanında oluyor ve bir şekilde yol gösterici demeyeyim ama yol arkadaşı gibi evet. oluyor. Bu kitabın da çok fazla böyle broşür broşür bir şey değil ama daha çok böyle daha samimi ve Hı -hı. bütün bu üretimin arka mutfağını ya da sürecini ...sürecine işaret edebilecek bir kitap olmasını istemiştik. İlk başta öyle başladı. Daha sonra benim Venedik sürecimde Francesco Urbano Ragazzi ile bir küratör doğusu Venedik'te yaşayan. Onlarla tanıştım bu süreçte ve o sırada onlarla da bu işlerden bahsedip bir şekilde bir ilişki kurduk... ...ve onlar da dahil oldular. Hmm. Aslında Venedik kısmını onlar birazcık yapmış oldu... Ee, ve benim e, bir hikayem var tabii ki Aslında bu hiç çok da hikaye denemez Benim Heybeli'den e, Kabataş'a Heybeli'den vapura benim Kabataş'a geldiğim bir e, yolculuk Hı -hı. zamanında Bir kereden yazıp çıkardığım bir yazı var aslında Ama o yazı sırasında tabii ki e, her bir noktada durdu, dur, durduğu zaman gemi Başka bir yere doğru gidiyor Bir hafıza yolculuğu falan yani. da var O yüzden böyle daha çok hikaye kitabı gibi de diyebilirim aynı zamanda Hı -hı. Ee, yani sergi bir yandan devam ediyor ama senin yaptığın birçok çalışma var. Ee, aynı anda başka işleri yürütmek gibi. Bir yandan Galata Rum İlkokulu'daki şu anda hani birçok sanat yani sanat etkinliğine ev sahipliği yapan yerin e, sanat danışmanlığı diyebilir miyiz hı hı hı. E, yapmak evet. gibi. E, belki senden biraz bu Galata Rum e, Okulu'nun e, ne aşamada olduğunu, belki o süreçten kısaca bir bahsedebiliriz. Nasıl orası tekrar geri verildi? Ee, ...bir sanat merkezi... ...etkinlikleri yeri haline getirildi... ...ve şu an neler oluyor, sen orada neler yapıyorsun? Hı hı. Esasında Galaterin Okulu... ...geri verildiğinden... E, bu, ...bu yana e, özellikle... ...İKS ve... E, hem İstanbul Biyeneli hem e, tasarım Biyeneli ve farklı etkinliklere e, yani e, açık e, konservatuvar gibi etkinlikler, etkinlikler gerçekleştirdiği okulda bu anlamda bir şekilde bir soluk vermiş e, oldular. E, ama bu, bu solukla beraber esasında e, binanın daha ilerideki... Vizyonuna da katkı sağlayan Bir adım oldu bu diye düşünüyorum Daha İstanbul'un Özellikle yaşadığımız bu kentin Nefes alın alınması Nefes alabileceğimiz Mekanlara ihtiyacı var evet. Paylaşabileceğimiz mekanlara ihtiyacı var Bu açıdan Galaterin Okulu Sembolik anlamda çok değerli hı hı. Geçmişte bir eğitim kurumuydu Çocukların içerisinde olduğu Ve hayata dair şeyleri Öğrendikleri bir yerdi Ve şimdi de bir kültür merkezi ...perkezine dönüşürken de aynı yaklaşımla iler, ilerlemeyi evet. amaçlıyoruz diyebilirim. Şu ana kadar yaptığımız... Şu an esasında okulun kendi ilk organize ettiği sergi var. Çok araştırma bazlı, eğitici bir sergi diyebilirim. Her yıl bunun farklı bir farklı başlıklar üzerinden şeyi olacak. Şu anki sergi İmge ve ötesi Domenico Theotokopoulos, El Greco'nun 400. yıl dönümü üzerinden düzenlediğimiz bir sergiydi ama El Greco'nun ilk zamanlarda ikonograf olduğu çok fazla bilinmediği için ikonograf derken ikona nedir? ikonograf kimdir gibi sorular ortaya çıkıyor. Bunlar bizim topraklarımızdan doğmuş sanatlar ve biz bunları aslında çoğu insan bilmeyebiliyor. O yüzden bu düşünce üzerinden yola çıkarak okulun okul olma özelliğiyle beraber bir eğitim daha eğitim içerikli özünde bu olan bir sergi düzenlemeye uygun gördük ve Serginin içeriğini de e, Akademik danışmanlığını Profesör Evangeliya Şarlak yaptı e, Ve içeriğinin büyük bir çoğunluğunu da e, Onun öğrencileri olan e, Selen e, Erken Cansu e, Kuman e, Ruhiye Onurel ve e, e, e, e, ya yani Böyle bir öğrenci e, Evan'ın öğrencileri Diyebilirim ama inanılmaz e, parlak bir grup Ve böyle bir böyle bir sergi vesilesiyle onlara fırsat vermek de çok iyi bir şeydi bence. Ve bunun devamı da gelir umarım. Bir Hı -hı. şekilde Galatera Okulu farklı bir anlamda eğitim kurumu olma özelliğini yaşatır. Onun dışında şu an mesela bayağı zamandır kapalı kalmış olan arşivini yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladık. Onu tasnif eden birileri var. Arşivciler Hı -hı. var. Çalışıyorlar. Çünkü okulun hafızası da aslında gittiğinizde sizi karşılıyor. Yani maalesef öğrencileri evet, yok evet. ama sınıflar. Yani Size oranın evet. hafızası ile ilgili bir şeyleri hatırlatıyor halen de kadar. orada evet. halen yaşıyor esasında. Evet, o anlamda ee... arşivinin de bir şekilde değerlendiriliyor olması, oranın yine hafızasını taze tutmak evet. adına önemli. Evet bir şey. evet. E, o açıdan şu an o arşiv çalışmasını ilk başlattığımızdan sonra ilk e, Aç, bir e, kamuyu açtığımız e, etkinliklerden biri okuma seansları. Merve hmm. Ünsal'ın ilk başta bahanede, e, Arter'deki bahanede evet. başlattığı. E, ama şu an e, mesela her 15 günde bir Galaterum'un e, kütüphanesinde gerçekleştiği diye okuma seansları var. Bu çok değerli bence. Çünkü dediğim gibi bu kentin içerisinde nefes alma mekanlarına ihtiyacımız var. Zihin ve paylaşım alanlarını genişletmeye ihtiyacımız var. Bu minvalde gelişmeye devam edecek. Tabii vakit alacak bir kurum evet. oluşturmak kolay bir şey değil. İnsanların da katılımı ve desteğiyle büyüyecek bir yer. Ama hem kendi Rum kimliğine, mirasına hı hı. ama bir yandan da diğer bütün ...disiplinlere açık bir yer olacak. Yani Biraz da mekanlarımıza sahip çıkarak... belki evet. bizim, ...bizim de e, sorumluluk sahibi... ...olmamız gereken bir konu... konu ...kamusal mekanın kamusal olarak kalması konusunda. Maalesef süremizin sonuna geldik. Hera ile biraz böyle çabuk geçiyor. <gülüyor> e, ama Hera'yı... ...dinlemeye devam etmek için bence sergiye gidebiliriz. E, Galerimanada 28 Haziran'a kadar... Köyler Ülkesi'nin karşısında... ...sergisini ziyaret edebilirsiniz. Çok teşekkürler Hera. Ben teşekkür ederim. Çok zevkli benim için. <gülüyor> Ee, sanat Hayat gelecek haftada Açık Radyo'da olacak. İyi haftalar, görüşmek üzere. Sanat Hayat Kültür Sanat ve Tasarıma dair alternatif sohbetler. Hazırlayan ve sunan Aslı Kırbaş. Tamam.